95.0 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. Benim İçşahin. Ben de Ömer Madra. Ve destekçimiz Oya Başa teşekkür ediyoruz programa başlarken. Evet son 2-3 haftadır 1972'nin yani başta 5 Haziran olmak üzere Çevre Hareketi'nin, e, Uluslararası Çevre Politikaları'nın e, ve Yeşil e, Siyaset'in kuruluşu olan e, 1972 yılının genel olarak değerlendirildiği bir dizi yapmaya başlamıştık 50. yıl vesilesiyle. E, yani aslında genel anlamda Yeşil Hareket 50 yaşında, yarım yüzyıllık bir hareket haline geldi. E, bugün biraz ona devam edelim isterseniz. Evet. Evet. Bu ilk programda bu konuyu konuştuğumuz ilk programda çevrecilik nedir, nasıl tanımlandı, sosyal hareketler üzerinden biraz onu konuştuk. İkinci programda da geçen hafta biraz tarihçesine bakmıştık. Bugün biraz mevcut çevre hareketleri içerisinde ya da çevrecilik denen akımın en genel anlamda çevreciliğin içerisindeki akımlar. ...bazı e, ana akımlar üzerinden gitmek istiyorum. Bu da aslında e, klasikleşmiş sayılabilecek bir kitaptan alıyorum bunu. Robin Akersley'in 1992'de yayınlanan... ...Çevrecilik ve Siyaset e, Kuramı başlıklı e, bir kitabı var. E, ekosentrik bir yaklaşıma doğru alt başlığını taşıyor. E, bir ders kitabı e, olarak aslında şu anda... E, klasikleşmiş bir e, kitap sayılabilir. Oldukça eski olmakla birlikte ama ö, bu kitabın özellikle ikinci bölümünde e, ev, çevreci spektrumu ya da yelpazeyi e, incelemekle ilgili antroposentrik yani insan merkezcilikten eko ya da doğa merkezciliğe doğru bir yelpaze çizer, bir spektrum e, e, çizer. Bu e, spektrumda beş tane Çevreciliğin e, majör akımından bahseder. Ben biraz onu e, bugün ele alarak başlamak istiyorum. Çünkü aslında şu açıdan önemli. Bu hani böyle çok teorik bir şey konuşuyormuşuz gibi görünebilir ama aslında değil. Çünkü e, biliyorsunuz işte çevrecilik için e, en gene, geniş anlamıyla çevre hareketleri için en önemli tartışma noktalarından bir tanesi. E, siz kendinize ne diyorsunuz? Çevreci misiniz? Ekolojist misiniz? Yeşil misiniz? Ee, son zamanlarda başka şeyler de doğa korumacı mısınız ya da son zamanlarda yaşam savunucusu gibi farklı Türkiye'de e, aslında bulunmuş diyelim e, çeviri olmayan yeni e, şeyler de e, çıkmaya başladı Dolayısıyla bunlar neye göre ayrılıyor ve bunların aralarındaki ayrımlar ne kadar önemli e, ne kadar belirleyici bunu anlamak için iyi bir çerçeve çiziyor e, bu yazı e, Şu açıdan da önemli aslında, bir taraftan e, bu yelpaze içerisinde çok ciddi geçişlilikler olduğunu, yani kimsenin e, kendini e, çeşitli durumlara göre değişebilecek şekilde e, herkesin tanımladığını, kimsenin de kendini belli bir yerde, çoğu insanın diyelim ya da belli bir yerde tanımlamasının çok kolay olmadığını gösteriyor. Burada da e, Robin Eckers şöyle bir mantık e, kullanmış, e, hem tarihsel bakmış yani, Çevre hareketlerinin geniş anlamda gelişimine bakmış 19. yüzyıldan itibaren ve bugüne gelene kadar ya da 90'lara gelene kadar nasıl bir gelişim çizgisi izlemiş ve burada da aslında doğal kaynakların korunmasından başlayan ve doğanın bir değer olarak kendi başına bir değer olarak korunmasına dek uzanan bir yelpaze çizmiş ve burada da Yazının başında e, kitap bölümünün ya da başında şunu da söylüyor. Bu ayrımlar bizi aynı zamanda ülkeler arasındaki farkları da gösteriyor. Çünkü bazı ülkelerde e, örneğin Avrupa ülkelerinde genellikle daha insan merkezli bir yaklaşım varken e, yaban hayatının daha korunmuş olabileceği yeni dünyalarda diyor işte Amerika, Avustralya gibi kendisi de Avustralyalı. Ee, Avustralya'nın, Zelanda gibi ülkelerde daha doğa korumacı e, bir yaklaşım, daha doğa merkezci bir yaklaşım ön plana çıkabilir e, diyor. Türkiye için de mesela bunu düşünebiliriz ya da tartışabiliriz. Türkiye'de de aslında oldukça insan merkezci bir taraftan başlasa da e, 1960'larda, 70'lerde e, ya da belki de bu söylediğimde tartışılabilir bilmiyorum. E, ama sonradan bir hayli... E, Eko merkezci yaklaşımının hakim hale geldiğini görüyoruz. Bunun nedenleri tartışılabilir. Şimdi şeye, kitaba geri dönersek, beş tane ne diyelim, beş başlık altında bu şeyi çizmiş. En insan merkezciden en doğa merkezciye giderek bu beşi şöyle. Birincisi kaynak korumacılığı, ikincisi insan refahı ekolojisi, üçüncüsü e, doğa korumacılık, dördüncüsü hayvan özgürleşmesi hareketi e, ve beşincisi de eko merkezcilik. E, bu e, dediğim gibi en e, şey olan bunlardan en e, insan merkezci olan e, kaynak korumacılık e, denen şey ve bu şey olarak da aslında tarihsel olarak da ilk başlayan e, akım. E, Amerika Birleşik Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk orman e, ne denir ona işte bizdeki orman genel müdürlüğü gibi e, Forest Service'in ilk başkanı olan e, Clifford Pinchot'un e, e, şey yaptığı bir e, ortaya çıkardığı bir hareket ve e, Pinchot kalkınmayı ya da gelişmeyi e, korunmanın birinci ilkesi olarak kabul ediyor ve bütün e, bu kaynak korumacılık denen e, şeyin yaklaşımı atıkların önlenmesi, her türlü atığın ortadan kaldırılması ve e, ekonomik faydanın, e, verimliliğin en üst düzeye çıkartılması ve ekonomik faydanın en üst düzeye çıkartılması olarak tanımlıyor. Bugün herhalde ormancılığın temelinde yer alan aslında ormanların korunmasının daha fazla orman ürünü üretmesini, üretilmesini sağlamayı öngörmesi yaklaşımı buradan doğuyor. Zaten klasik bütün ormancılık e, disiplini bunun üzerine kuruludur. E, ağaçları korumak değil aslında. Ağaçları bir kaynak olarak korumak üzerine kuruludur. Ve bunun da aslında e, Ekerst'i ekonomiyi e, ön plana alan yani e, giderek ağaçlardan her türlü doğal kaynağı, fosil yakıtlar da buna dahil e, işte bütün bu peak oil'ler falan buradan çıkmıştı aslında. Ee, i̇şte balık kaynaklarını da korumak, toprağı da korumak, diyelim erozyonla ilgili e, verilen mücadele e, ya da işte tarımsal ürünlerle ilgili verilen e, şey ya da e, her türlü hayvancılıkla ilgili yapılan şeyler. Yani sonuçta bütün bir doğanın ormanlardan denizlere, Sulara kadar her şeyi bir doğal kaynak olarak görüp bunu en verimli bir şekilde işletmek üzerine kurulu bir yaklaşım. Şimdi bu bize sanki şimdi böyle bakınca, böyle söyleyince pek çevrecilik değilmiş gibi geliyor. Ee, hani değil mi? Bize yani, bu çok ekonomik gibi geliyor ama aslında isterseniz bu şu anda dünyada çevreciliğin temelini teşkil ediyor. Yani bütün bir sürdürülebilir kalkınma söyleminin temelinde e, tabii sürdürülebilir kalkınma bu kadar kaba değil ama ee, sürülevi kalkınmanın temelinde bu yatıyor aslında. Yani hala 19. yüzyılın sonlarında gelişen bu yaklaşım e, yani bu yaklaşıma göre bakarsanız aslında herkes çevreci. Yani en e, sağ, en e, muhafazakar partiler ya da e, genel anlamda e, bürokrasi vesaire bu yaklaşıma daha yakındır her zaman. Hatta ben şöyle bunu tekrar göz atarken şu geldi aklıma mesela bugünkü meşhur sıfır atık meselesi Türkiye'de birden bir ortaya atılan sıfır atık meselesi. Bunun mükemmel bir örneği gibi görünüyor. Ee, yani atıkları bile aslında ekonomik faydaya dönüştürmeye çalışan bir yaklaşımdan. Değil mi? Yani atık ithal etmeye kadar vardırdılar işi. Bir ham madde olarak e, görüyor aslında atığı. Ne kadar çok tabii siz atığı ham madde olarak görüp e, onu yeniden işleyecek fabrikalar kurarsanız ne kadar çok atık çıkarsa o kadar iyi olur doğal olarak. E, yani Ham maddeyi arttırmış olursunuz. E, ama öyle oradaki önemli olan şey e, hani doğaya bırakılan atığı azaltmak. Böylece doğayı da korumak, çevreyi de korumak. Ama buradan da e, ekonomik fayda sağlamak. E, dolayısıyla hani bu en e, çevreci değilmiş gibi görünen e, yaklaşım hala e, ana akımda e, çevreciliğin en belirleyici akımı olarak sayılabilir. En insan merkezci olan. Şimdi ikinci başlık insan refah ekolojisi. <gülüyor> i̇nsan refah ekolojisi e, daha çok 1960'lardan sonra, işte hep geçen hafta da konuştuğumuz bu Rachel Carson'ın DDT, DDT ile ilgili kitabından e, sessiz, bahar. Itibaren, sessiz bahar kitabından itibaren e, belki ondan önce de bir miktar ortaya çıkmış olan ağırlıklı olarak insanların temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşaması, her türlü kirlilikten ...arınmış bir çevrede yaşayabilmek. Yani en... Robin Sti diyor ki... ...buna işte en genel anlamıyla... ...aydınlanmış... ...öz çıkar üzerine kurulu... ...bir korumacılık anlayışı. Yani insanlar kendilerini korumak için... ...kendilerine daha iyi bir yaşam... ...sağlamak için... Ee, çevreyi koruyorlar, e, kirliliği engelliyorlar, e, engellemeliler ve bu anlamda çevre kalitesini arttırmalılar. Aslında çevre kalitesi e, sağlıklı bir temiz bir çevrede yaşamak bugün herhalde çevre hareketlerinin en temel e, şeyi. Yani hava ile ilgili uğraşırken de, Marmara'nın problemi problemiyle ilgili konuşurken de ve konuştuğumuz şey daha çok kendi insanların zarar görmemesi, insanların daha iyi bir çevrede yaşaması ee, <gülüyor> ve diyor ki e, bu insan refah ekolojisi sürdürülebilir kalkınmanın sadece e, hani kaynak korumacılıktaki gibi doğal kaynakları daha verimli kullanmakla sınırlı olmayıp insanların yani insanların yaptığı üretimi değil insanların kendi e, e, üretimlerini de, reproduction'ı da yani <gülüyor> ürememi demek lazım yani kendilerinin aslında insanlığın e, yaşaması, hayatta kalmasını sağlamak için bir yaklaşım. Dolayısıyla aslında bu insan refah ekolojisi bugün e, en genel anlamıyla çevre hareketinin, yeşillerin, e, ekoloji hareketlerinin falan en temel ve insan merkezci şeyi. Hatta gelecek kuşaklar perspektifi, hani bizim iklim değişikliğinde sürekli konuştuğumuz işte gelecek kuşaklara bizim faydalandığımız... E, haklardan faydalanabilecekleri bir dünya bırakmak falan aslında tamamen buraya denk geliyor. Ee, oldukça e, insan merkezci ama kaynak korumacılık kadar insan merkezci değil. Çünkü e, siz insanların daha iyi yaşayacağı, daha temiz bir çevreye ulaştığınız zaman aslında diğer canlıların da e, yaşayacağı çevreyi ya da dünyayı korumuş oluyorsunuz. Yani bu açıdan bir tür dolaylı olarak, insan merkezcilikten biraz uzaklaşmış diğer canları da düşünmüş onları da kurmuş oluyorsunuz ama hani en herkesin bildiği en yaklaş, yakın şey çevrecilik anlayışının bu olduğu söyledi şimdi üçüncü başlık <gülüyor> ona geçmeden bir ufak Tabii. ilavede bulunayım mı ilginç bir bağlantı var yani Osman Kavala'nın bu bir gün pazarda yayınlanan ilginç bir yazısı vardı ağırlaştırılmış mevbet hapis cezasına çarptırılan gezi davasında hak savuncusu Osman Kavala'nın e, bu Herman Hesse'den de bir alıntı yaparak e, başlıyordu mektubu. Yani tapınaktır ağaçlar. Onlarla konuşmayı, onları dinlemeyi bilen hakikati öğrenir. Öğretiler ve reçeteler vaz etmez. Onlar münferit şeyleri aldırmadan hayatın kadim. Yasasını söylerler diye bir alıntı yaptıktan sonra şeyi de diyor yani e, kanaatimce diyor mesela günlük yaşamın parçası olan parkta yani Gezi Parkı'ndan bahsediyor. Ağaçların sökülecek olması biraz önce senin de sözünü ettiğin ilkeye yani ilk insanın ve canlıların var olma sebebine gönderme yapıyor. Sadece <gülüyor> çevreye verilen zarardan dolayı insanları rahatsız etmedi daha derin ve güçlü bir içgüdüsel tepkiyi de tetikledi diyor. Ağaçlarla aramızda duygusal bağlar var. Ağaçların bizlere güzel gözükmesinin, estetik duygularımıza hitap etmesinin kökeni çok eskilere dayanıyor. Evrimimizin erken dönemlerinde beslenmenin yanı sıra tehlikelere karşı korunmak için de ağaçlardan faydalandık, ağaç üstlerini güvenli yerler olarak kullandık, şehirlere yerleşip dört duvar arasında kapanmamız bizi ağaçlardan uzaklaştırdı. İşte bu, bu eksikliği uzaktan ağaçlara bakarak ve duvarlarımızı içinde ağaçların olduğu manzara resimleriyle süsleyerek gidermeye çalışıyoruz diyor. Yani her şeyin metallaştığı rekabetçi toplum düzeninin iş güvenliğini de ortadan kaldıran bir kaos haline dönüşmesi, dijital, sanal alemin hayatlarımızı gittikçe daha fazla işgal ediyor olması, Franco Bifo Berardi'nin söylediği gibi duysal ve duygusal yoksullaşmaya yol açıyor. İşte bu kaos ortamına temel hukuk ve demokrasi kurallarını çiğneyen otoriter yönetimde insan hayatına değer vermeyen kamu politikaları eklendiğinde insanlar bıkkınlaşıyor. Hayattan tad alamayacak hale geliyorlar. İşte böyle bir ruh hali içinde insanların her şeye rağmen varlıklarını devam ettiren diğer canlılarla ilişki kurmalarının sağaltıcı bir etkisi oluyor diye de ilginç bir gönder. Çok güzel. Yaptım. Gerçekten e, tam e, buraya uygun. Özellikle e, şimdi geleceğim üçüncü başlığa girmiş Osman Kavala burada. E, yani onu onun bir örneğini vermiş diyeyim. Evet. E, özellikle de o Herman Hesse'nin baştaki alıntısında da hani ne, de, ne demişti ağaçların... Tapınak olması mı? Tapınaktır ağaçlar. Heh, yani evet, e, şimdi en eski yasasını söylerler. Hiçbir şey e, teferruata aldırmadan ayrıntı. İşte Hermannes Hesse'nin de tam tam o dönem aslında aşağı yukarı e, <gülüyor> Preservationism diye <İngilizce'de> söylenen bir <gülüyor> söylenen biz herhalde bunu, herhalde bunu doğa korumacılık olarak çevirebiliriz. Evet. E, bu şeyin e, işte Robin Hershlinin üçüncü başlığı bu. Ee, insan merkezcilik ve doğa eko ortasında yer alan üçüncü e, yelpazenin ortasında yer alan üçüncü başlık e, diyor ki burada da doğa korunuyor kaynak korumacılıkta ol olduğu gibi ama ekonomik değeri için değil ya da e, insan refah ekolojisinde olduğu gibi çevre kalitesini arttırmak için de değil ama e, bu işte John Muir'in aslında başlattığı bir şey olarak kabul edilir diyorsunuz Amerika'da 19. yüzyılda. E, tam da e, şeyin yaban hayatının estetik ve spritüel e, değeriyle e, ve ne denir ona reverence. E, reverence Saygın, yeah. Yeah. Yeah. Saygın. Saygınlık. Saygınlık. Evet. Yani aslında saygınlık tapınak şeyi çok uygun bu Şeye, görüşe. Gerçekten de mesela John Muir'in e, yazıları, kitapları falan okunduğunda işte bu Yosemite Vadisi ile ilgili ya da işte Yellowstone oralarla ilgili yaptığı çalışmalar ki John Muir, e, milli parkların kurucusu, ilk milli park fikrini ortaya çık, e, çıkartan kişi. Yani bir yaban hayatı alanını, doğa alanını tamamen insan etkisinden arındırmak, orayı işte kutsal bir alan olarak e, görmek ve aynı zamanda da estetik e, değeri. Şimdi mesela bu estetik değer de bize estetik değeri için bir yeri korumak e, düşüncesi de bize çevreci diymiş gibi geliyor olabilir ilk bakışta ama tam tersine aslında çevreciliğin çıkış noktalarından bir tanesi. Mesela Türkiye'de hatırlayın Türkiye'de modern anlamda çevre hareketi 1984'te Gökova Termik Santralına karşı verilen mücadeleyle doğdu. Ama Gökova'dan önce başka yerlerde de hem de çok yakınında Yeniköy'de yatağında da termik santral yapılmıştı ama Gökova'ya verilen tepki verilmedi. Neden? Çünkü Gökova Körfezi gibi e, yani müthiş bir doğa parçası hem estetik açıdan e, yani sadece insanlar oraya gidip tatil yapıyor diye de değil e, aslında bu kadar güzel bir yere. Nasıl evet, siz böyle aynen. bir şey yaparsınız? Şimdi bu güzellik şeyi, düşüncesi aynı zamanda da orada işte doğanın <gülüyor> spiritüel tinsel değeri neyse John Muir'in bütün yazılarını okuduğunuzda zaten bu vardır. Hiçbir şekilde insan şeyi yok. <gülüyor> Kalkınma, gelişme, ekonomik değer falan yok. Ama yine de çok bir hayli insan merkezci. Çünkü bu estetik şeyi yaşayan deneyimi yaşayan ya da bu ıı, şeyi spiritüel bir deneyim yaşayan yine insan. Dolayısıyla yine kendi ıı, psikolojik olarak bize iyi geldiği için ya da biz ıı, bundan zevk aldığımız için koruyoruz. Bu anlamıyla çok ıı, doğa merkezci de değil, tabii çok insan merkezci de değil. Arada yer alıyor ee, ve bugün de... hala bugün Hı. hala bu sürüyor. Yani ben şeyi hatırlıyorum. Mesela heslerle ilgili verilen mücadelede en çok şey Muzur vadisinde biz çok gittik geldik işte dersime. Evet ee, tabii Evet ne yani neydi oradaki olay aslında Muzur vadisinin ne kadar güzel olmasıydı yani temelde. Evet, aynen öyle etik ve estetik bir şey yani. Evet. Bir, bir cümle ilave ediğimizde Osman Kavalan'ın bu bir gün pazarda yayınlanan mektubunda. Yani insanların bıkkınlaşması hayattan tad alamayacak hale gelmesinden böyle bir ruh hali içinde insanların her şeye rağmen varlıklarını devam ettiren diğer canlılarla ilişki kurmalarının sağlıklı bir etkisi oluyor diyor. Yani parklarda kendimizi iyi hissetmemizin en önemli nedeninin ağaçlara yakın olmanın verdiği güven hissi olduğu. Evet. Demiş. Evet. çok önemli yani temel evet. insani bir ihtiyaca karşılık veren parkın bir alışveriş mabedini inşa etmek için yok edilmesi bunun için ağaçların sökülmesi sanırım varoluşumuzla ilgili tehlikeleri içgüdüsel olarak hissetmemizi bu konuda zihnimizin daha berraklaşmasını sağladı böylelikle kendimizi hayatımızı savunmak için bize ilave enerji kazandırdı diye bir yorum yapmış evet tamam. Evet. Tam da Tam da Tam da bu e, yani hem de etik ve hem etik hem estetik e, bir yaklaşımın iç içe geçmesi Dördüncü başlığa geçeyim zaman azaldı e, hayvan özgürleşmesi hareketi eersli bunu e, şeye epey yakın koymuş ve komerkezcilie e, ama diyor ki bu bundan önceki üç akımdan tarihsel olarak oldukça bağımsız bir şekilde ortaya çıkmıştır ve e, insan olmayan dünyanın yani insan dışı dünyanın bir kısmını e, odağına alır yani hayvanları ama özellikle de aslında evcil hayvanları odağına alır ve bunun çıkış noktası da Jeremy Bentham'ın işte e, şey ahlak felsefesi e, faydacılık şeyinde evet. ve Bentham'ın işte meşhur e, şeyi hani bir e, canlıya neden e, siz değer verirsiniz ya da hak tanırsınız. Hani düşünebilir olması ya da konuşabilir olmasından değil. Acı çekiyor mu sorusunu sorarsınız ve <gülüyor> acı çekiyorsa onun bir etik değeri vardır dersiniz. İşte buradan yola çıkarak modern aslında hayvan özgürleşmesi hareketi Peter Singer'ın öncülüğünü yaptığı hareket kuruluyor ve tamamen bu haz ve acı şeyi denklemi üzerine kurulu. Burada da ağırlıklı olarak tabii hayvanların öldürülmesi e, ya da sömürülmesi gibi bir e, kavram siti var. E, i̇şte her türlü işte e, endüstriyel hayvancılığa karşı e, olmak ya da işte deney hayvanları ya da hayvanların deneylerde kullanılmasına karşı olmak vesaire genellikle buradan kaynaklanıyor. E, bu e, da tam bir ekomerkezci değil çünkü e, yine burada hayvanlara bir yani doğanın Bütünle değil hayvanlara bir odaklanma var. Ama diyor ki her ne kadar e, buradaki ağırlık insanların doğrudan ilişkide bulunduğu hayvanlar, yani hayvancılık için ya da deneyler için yetiştirilen hayvanların üzerine olsa da dolaylı olarak doğal hayata ya da yaban hayatındaki hayvanlara da bir e, koruma e, şeyi sağlıyor, argümanı sağlıyor. E, ondan sonra da beşinci başlık geliyor. O da ekosentisizm yani eko merkezcilik. Artık burada... Ee, i̇nsan faydası, insan merkezciliği hiç yok. Bu tamamen doğanın bütününün e, bir hak öznesi olması. İşte bugün artık doğa hakları, toprak ana hakları vesaire diye konuştuğumuz konular. Onlar 1990'larda pek e, herhalde çok söylenmiyordu ama yine de derin ekolojinin e, işte canlıların içsel değeri e, kavramından yola çıkan... E, Kesinlikle araçsalcılığa yani özellikle kaynak korumacılıktaki ya da insan refah ekonomisindeki araçsalcılığa karşı. Çünkü insan refah ekolojisi denen daha klasik çevrecilikte de biliyorsunuz doğayı korumak lazımdır. Çünkü doğayı korursanız yani insanın insanı da korursunuz ya da insanı korursanız doğayı korursunuz gibi bir tür araçsallaştırma vardır. Burada mesela hiçbir şekilde araçsallaştırma da yok tamamen insan etkisinden ya da çıkarından bağımsız olarak doğal hayatın bütünüyle korunması gibi bir şey var. Bunun belki daha kolay anlaşılabilir ve daha kolay uygulanabilir versiyonları Aldo Leopold'un toprak etiğinde bulunabilir. Yani ekosistemin bütününün çıkarlarını düşünmek o belki bu kadar doğa merkezci değil ama çevrecilik denen şeyi genel olarak nasıl diyelim etkilemiş olan düşünceler arasında sayılabilir. İşte bütün bunlar zamanında 19. yüzyılda Ciput Pinçovla John Muir arasındaki kavga ile başlayan, yani kaynak korumacılıkta doğa korumacılık arasındaki kavga ile başlayan sonra giderek işte çevre kirliliğinin engellenmesi, doğal hayatın kendi değeri için korunmasıyla giden bir şey. Son cümle belki burada. Hani bütün bu yelpazenin bir yerinde olmak zorunda değil hiç kimse. Ee, her ne kadar Yeşil Hareket'in tarihi bu akımlar arasındaki tartışmayla dolu olsa da işte sosyal ekoloji e, bir yanda derin ekoloji, öbür yanda ekososyalizm bir tarafta vesaire e, pek çok tartışmalar olsa da bence açıkçası bugün geldiğimiz noktada e, en genel anlamıyla kendinize ne derseniz deyin e, bu hareket ben engelin anlamıyla yeşil hareket diyorum. bunların hepsini aslında belli dozlarda içeriyor. herhangi birini mutlaklaştırmadan mücadeleyi sürdürmek en bana doğru olanmış gibi geliyor. Başka da bir özet tane olarak gözükmüyor evet. Yani bence de iyi bir gayet iyi bir özetleme yaptın Ümit. Yani tek yol bütünü bu değerlerin içine alacak şekilde ve zaman, a, a, aciliyetini de bir an olsun ihmal etmeden e, bu mücadeleyi sürdürmekten evet. evet. Peki o zaman e, bugünkü programda da 2-3 e, dakikamız kaldıysa e, yine Facundo Cabral'le çıkalım. Geçen hafta olduğu gibi 85. doğum günüydü e, Arjantinli Ozan şarkıcı e, onun en güzel şarkılarından bir tanesi e, yine ve yine aslında bugün konuştuğumuz şeylerle çok ilgili. Çünkü diyor ki e, alçaktan uç çünkü gerçek aşağıda e, Tanrı da bir çocuk olmamızı istiyor aslında yoksa e, her şeyi yok ediyoruz diyor. Yani büyük diyor ki büyükler büyük adamlar. Dünyaya en büyük zararı verenlerdir, o yüzden çocuk olmamız gerekir diyor. Bakın ee, Dokabraldan dinleyeceğiz, bir canlı kayıt bu. Uele Baho. Gelecek hafta görüşmek üzere. hoşça kalın. Hoşça kalın.